Oruç esnasında sebedilir, adam çekiştirilirse, adam eti yenilirse, orucun manevi kıymeti kalmaz. Farz yerini bulur ama, manevi kıymeti kalmaz, feyz alınmaz oruçlar. Onun için, insan oruca sahip olmalı, diline bağlı. Her zaman insan diline sahip olmalı ya, insanların selametliği, lisanını hıfzetmektedir. Cenab-ı Peygamber diyor ki, iki ete sahip olun diyor, iki etinize diyor. Birisi diyor, bacağının arasında ete diyor, yani donla uçkuluğuna. Birisi diyor, iki dudak arasındaki ete diyor. Allah güvle, dokuz güvlelik şey vermiş. kademe vermiş. Kadem Sonra diş kalesinin içine koymuş, dudak kalesinin içine koymuş. Bir de irade vermiş, irade kalesinin içerisinde değil. Kendisi küçük, cümbül. Cümbül küçük, cümbül değil. Vahiy, dil adamı alay illeyine götürür, dil adamı esfali safile indirir. Cennetin sekiz cennetin kapısını açtırmak isteyen bir tevhidle de cenneti açtırır. La ilahe illallah muameşullah. Bak o dille oldu. Yine cehennemin yedi derekatını açtırmak isteyen de yine dilen ne yapar? Bunu inkar eder. Böyle şey olmaz der. De. Olmaz der. O Sonra o da derekata e gider. Onun için evvela dile sahip olmak lazım. Hatta eski devirden terbiyeciler, ruh terbiyecileri dil orucu verirlerdi. Konusturmazlar evet. insanlara. Konuşma, konuşma, orucu verirlerdi. Yemek içmekten müşküldü konuşulmak. Onun için mesela, Hz. Meryem işte konuşmamaklı her şeydi o gün, oruçluydu. Lisan oruçluydu onunki. Şahane, direk diyor bak Allah-u Bazı insanlara konuşturmak lazım. Bu devirde konuşturmak lazım. Hiç konuşmaması lazım. Dilini kesmeden kesmeden kesmeden kesmeli. Bazen keserler de ateşten makasından haber olmadan. Onun için ağzına boğazsın bakla koyarlar. Bakla başına taş. Seyyidina Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh hazretleri ağzına taş koyarmış. Ya çok mühim konuştuk biz. Seyyidina Ebu Bekir Es-Sıddık ta taş koyarmış ağzına konuşmamak için. Yok konuşacak ama ya hayır konuşacak, sükût et. Ağzını yersen dersen, eline gelini yersen cehenneme gidersin. Ağzına Ağıza koyarmış taşı. Bir şey söyleyeceği vakitte bu, bu, bu konuşacağım sözün nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın üzer miyim? hakk da bu merkup mu olur, mahbub mu olur, yoksa efendim matut mu olur sözün? Makbulü Hüseyin'e o çıkarır ağzından konuşurlarmış. Seyyidina Ebu Vekir Siddik, Bekir Adil, Ebu Vekir Siddik. Yani Allah-u Teala Kur'an'da fi makad-ı Sıdkın indi melik muktedir'' diyor ya ''Makad-ı giderler, mukted olan melik yanında'' diyor. ''O makam yükselmiş zatı, en yüksek mukhab sızreti''